Günaydın. Sonbahar'ın yavaşça kendini hissettirmeye başladığı günlere geldik bile. Zaman akıp gidiyor. İzmit'ten Uğur Sepetçi her gün geceleri yoğun bir şekilde yayılan kokular insanların nefes almalarını engelliyor. Tuzla, Orhanlı, Şekerpınar ve çevre mevkileri yayılan koku özellikle çok yakın olan toplu konutlarda oturmayı zorlaştırıyor. Toplu konutlar mı yanlış yere yapıldı yoksa deri sanayimi yanlış yerde diye soruyor. Ve sonucunda Tuzla Deri Sanayi Bölgesi'nin kapatılması gerektiğini söylüyor. Kaan Demirci, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne muhatap seçtiği kampanyasında Aksu Tramvay Hattı'na ek olarak bisiklet yolu yapılması istediğini söylüyor. Ve şöyle desteklemiş talebini gelecek nesillerin çevre bilincini arttırmak için... Türkiye'nin ilk Expo'sunda bir araya geliyoruz. Bu Expo 2016'nın da sloganı üstelik, işte tam da bunun için önemli diyor Kaan Demirci bisiklet yolu talebi için. Bir sonraki haber için İzmir'deyiz. Olcay Cengiz Turan, Çeşme'nin gürültü sorunu ile ilgili başlattığı kampanyasını şöyle açıklıyor. Çeşme'de gündüzleri 3.30 ile 7.30'a, akşamları ise gece 12'den 4'e kadar süren eğlence sektörü kaynaklı gürültü terörü yüzünden evlerimizin bahçesinde oturamıyor, pencerelerimizi açamıyor ve geceleri uyku uyuyamıyoruz. Dünyanın hiçbir medeni yerleşim biriminde bir kısım insanı eğlendirmek için bir başka kısım insana işkence çektirilmiyor. Böyle bir durum yaşansa dahi konuyla ilgili birimler tarafından gerekli tedbirler derhal alınıyor, bizler de gürültü yönetmeliğinin ve kanunlarının uygulanmasını istiyoruz. Gürültü yönetmeliğini uygulama yetkisi kimde diye soruyoruz. Bu teröre son verilmesi ve ilgili birimlerin gerekli adımları atmasını çeşmede medeni bir yaşam sürebilmek adına bekliyoruz demiş Olcay Cengiz Turan. Diğer haber için İstanbul'a geçiyoruz ve Gürer Güncan'a kulak veriyoruz. Validebağ Korusu'nun birinci derecede sit alanı olması gerektiğini ve yapılaşmaya açılmamasını İstediği kampanyasını kendi sözleriyle şöyle aktarmış. AKP'nin Üsküdar İlçe Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Hilmi Türkmen'in çılgın projesinin ve buna benzer projelerin hiçbir seçilmiş başkan, atanmış bürokrat tarafından hayata geçirilmesini istemiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'dan destek aldığını söyleyen Üsküdar İlçe Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen, birinci derecede doğal sit alanı olan Validaba Korusu için planladığı, adını çılgın proje koyduğu projesini Validaba Korusu'nu koru olmaktan çıkarıp içinde çocuk parkı, seyir terasları, göletler, açık hava tiyatroları ve düğün salonları olan bir park haline getirmek istediğini açıkladı. Bu çılgın proje yeni değildir. 2009 senesi yerel seçimleri öncesinde yine AKP Üsküdar Belediye Başkanı adayı Mustafa Kara tarafından da dile getirilmiştir. Mülkiyeti hazineye ait olan ve kullanımı Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen 354 dönümlük Validebağ Korusu için Üsküdar Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı 2006 yılında bir protokol imzaldı. Protokolün amacı temizlik, bakım ve onarım olarak belirtildi. Ancak korunun yapılaşmaya aşılacağı ve içinden yol geçireceği endişesiyle yöre halkı tarafından buna çok sert tepki gösterildi. İstanbul Valiliği yoğun tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Protokolle korunun Üsküdar Belediyesi'nin devir tahsis ve kiralamasının söz konusu olmadığını belirten valilik, belediyenin koru düzenleme projesini de koruma kuruluna sunacağını kaydetti. Tartışmalar nedeniyle belediye projeyi askıya almak zorunda kaldı fakat koruda güvenlik görevlileri bulundurmaya devam etti. Validebağ Korusu İstanbul'da kalmış son yeşil alanlardan biridir. Birinci derecede doğal sit alanıdır. Korumuzdaki habitat sadece insanlara değil diğer canlılara da hizmet ediyor. Altunizade koşu yolu Acıbadem içkeninde yaşayanlara nefes aldıran, doğaya kısa süreli ulaşmak için çok az İstanbul'uya nasip olan bir şans bu koru. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisli, Valide Korusunu korumak, güvenliğini ve temizliğini sağlanması için gerekli olan çağrıda bulunuyoruz demiş Güler Güncan. Bir sonraki haber Ankara'dan. Gökçen Tiryaki kendi site yönetimlerinin hayvanları öldürdüğünü ve bunun engellenmesi gerektiğini belirttiği kampanyasını şöyle açıklamış. Turkuaz ve Yapracık bölgelerinde her ikisi site yönetimi tarafından site sakinlerinin haberi olmadan kendi başlarına aldıkları kararla bölgede bulunan ve kesinlikle zararsız, İnsanlara alışık köpekleri gizlice zehirlemekteler. Site yönetimi zehirlemeye devam edeceklerini çekinmeden açıkça da söylemekte. Yapracık ve Turkuaz bölgesinde yaklaşık 25 civarında köpek katledilmiştir. Turkuaz sakinlerinin Pamuk isminde tanıyıp sevdikleri 4 aylık yavruyu zehirleyip ölüsünü çöpe atmışlardır. Bütün hayvanseverlerin bu insanlık dışı katliama duyarsız kalmamaları ve bu vahşice katledilen hayvanların öldürülmelerine son verilmesi için Ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz. Unutmayalım ki başka canlıları sevmeyen insan kendisini de sevmiyor demektir. Günün son haberi yine İstanbul'dan. 82 bin destekçiyi geçen Özgür ve Lorin kampanyasına dair bir haber var. Mülki diyor ki 2014 yılının Ocak ayında başlattığımız kampanya büyük ses getirdi ve sonuç almaya da yaklaştık. Şu an Adli Tıp Kurumu'nun durumu değerlendirdiği aşamadayız. Kampanyaya Change.org Taksim Özgür ve Lorin adresinden ulaşabilir. Siz de arzu ederseniz destek olabilirsiniz. Son olarak zeytinliklerle bitirelim. Ülkenin zeytinliklerini kurtarmak için başlatılan kampanya devam ederken kampanyanın savunucuları da başka yollara yine amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu konuda çaba sarf ediyorlar. Ege postasında çıkmış bir haber var. Karşıyaka Rotary Kulübü'nün konuğu Change.org'da zeytinliklerin imara açılmasına karşı başlattığı kampanya ile adını duyuran Ayvalıklı Zeytinci Salih Madra ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet oldu. Tibet zeytin ve zeytinyağı ile ilgili bilgileri verirken Salih Madra ise çıkarılmak istenen yasayla zeytinliklerin imara açılmasına eleştirdi. Rotaryanlardan da bu konuda destek istedi. Zeytinin en uzun yaşayan ve yaşatan ağaç olduğunu söyleyen Ümmühan Tibet, 2000'li yılların başına kadar 95 milyon zeytin ağacı vardı. Hükümetin destekleriyle 166 milyon zeytin ağacı var bugün. Bu da tarım alanlarının %3,5'unu kaplıyor. Biz madencilere onun için kızıyor, %3,5 kalsın diyoruz demiş. Zeytinyağlılar diye bir mutfağı olup da mutfağında... Ayçiçek yağı kullanan dünyada başka ülke olmadığını anlatan Tibet, zeytinyağı dar kalıplara sığdırılamayacak kadar büyük bir gıda. Tatlıdan çorbaya, pilavdan makarnaya her türlü yemekte rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kızartmaları zeytinyağı ile yapmanın zararı değil bilhassa yararı vardır. Doğada meyve suyu olarak tükettiğimiz tek meyve suyu zeytinyağı. Diğer yağların hepsi çekirdekten. Zeytinyağı meyveden sıkılarak çıkarılır. Hiç çekinmeden bol bol zeytinyağı tüketin dedi. Ayvalık Ticaret Odası Zeytinyağı Komisyonu Başkanı olan Sahih Madra ise Change.org'da yeni zeytinlik yasasının iptal için başlattığı kampanyada takipçi sayısının 113 binine ulaştığını söyledi. Bu yasayı çıkarmak için 2002'den beri uğraşıldığını anlatan Madra, açılan davayla yönetmelik iptal oluncaya kadar geçen 14,5 aylık süreçte 26 maden işletmesine 18.350 dönüm için apar topar maden ruhsatı verdiler. Kaz Dağları ve Madre Dağları'nı delik deşik edecek belki de 50 belki 100'den fazla maden arama izni alındı. Yasayı geçirdikleri an talan başlayacak. 25 dönümün altını zeytinlik statüden çıkaran yasanın geçtiği anda 25 dönümün altındaki zeytinlikler üzerine herkes... AVM dahil ne istiyorsa yapabilecek ama zeytinliklerin %70'i bu arada yok olacak dedi. Kampanyayı change.org.taksim zeytinhayattir adresinde bulabilirsiniz. Vatandaş hareketleri bütün gücüyle devam ediyor. Esen kalın.